Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecma'in emma ba'du selamu aleykum ve rahmetullahi berekatuhu Değerli kardeşlerim sizlerin yorgunluğunuzu bilerekten ve sabahtan Dersleri takip ediyorsunuz ve benim dışımda burada daha bizler gibi ilme sahip olan diğer kardeşlerimiz var. Hatta bazılarına sıra bile gelmedi. O yüzden inşallah onlar da haklarını bizlere helal etsinler. Nitekim önde oturmak ve arkada oturmak önemli değil. Önemli olan bu davetin her zaman devam ilerlemesidir. O yüzden inşallah gelecekteki seminerlerdeki ders programlarında daha çok fazla çeşitli hatiplerin de ders yapma imkanı için inşallah hazırlıkların daha dikkatli yapılmasına da özen gösterelim. Değerli kardeşlerim, sizlere şu hadisi şerifi anlatmak istiyorum. Aleyhissalatü vesselam buyurur ki, Ed-dinun nasiha, ed-dinun nasiha, ed 3 defa tekrar eder. Kulna limen ya Allah. Yani Aleyhselatü vesselam 3 defa din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır dedikten sonra ashab-ı kiram dediler ki kimler için ey Allah'ın Resulü? Bunun üzerine Aleyhselatü vesselam dedi ki: "Kalillahi ve likitabihi" ve resulühi ve a'immeti'l ve Allah için kitabı için elçisi resulü aleyhselat ve için imamlar yöneticiler için ve bir de bütün genel müslümanlar için din nasihattır. Bu cümleyi çoğumuz anlamamış. Din nasihattır derken ne kast edildiğini anlayamamışız. Din eşittir nasihat. Yani kişi dine sahip olmak istiyorsa nasihatçı vasfını taşıması lazım. Bir insanda nasihatçı vasfı yoksa onda dinin kamil olmadığını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizlere bildiriyor. Aynı Başka bir hadisinde ed muamele dediği gibi Din eşittir muamelattır Yani insanlarla Yapmış olduğun alışverişin Davranışların Karşılıklı tavırların Eşittir din O yüzden alışverişin Davranışların Eğer Allah Azze ve Celle'nin Dini üzere değilse O zaman davranışın Din değildir Velev ki din adına da gözükse din değildir. Ve ashab-ı kiram din eşittir nasihatı daha iyi kavramaları için diyorlar ki kimler için yani bu nasihatta kimlerin payı var? Kimler için bizler nasihat yapmamız lazım ve günlük hayatımızda nasihatçı vasfını taşıyabilmemiz için üstümüzdeki nasihatçı vasfı olabilmesi için Kimlerin için nasihat edeceğiz? Kimlerin hakkını gözetmemiz lazım? Çünkü bu hadis okununca çoğu Türkçemizde maalesef bunu tam anlayamamış. İşte Allah için dediği zaman, yani Allah için nasihat edeceksin dediğiniz, denildiği zaman, bu cümlenin çok mana ifade ettiği var. Ama buradaki kasıt, Allah için nasihattır. Yani günlük hayatında bir nasihatçı olarak, Allah'ın hakkını gözeteceksin diyor. Zaten nasihat hepsi Allah içindir. Yani niyetin Allah için olacak. Zaten dünyevi bir menfaat bununla beklemeyeceksin. O yüzden bir inanan insan Allah'ın hakkını gözetecek ve ne zaman Allah'ın hakkı çinendiği zaman o hakkı ne yapacak? Koruyacak. Allah Azze ve Celle'nin hakkını koruyacak. Yani o insanı onda uyaracak. Budur Allah için nasihat etmek. Bir insanı gördün, bidat ehli, Allah'ın rububiyetinde, Allah'ın uluiyetinde, isim ve sıfatlarında haddi açtığı zaman, çiğnediği zaman, ne yapacaksın? Din eşittir nasihat. Yani o insanı bu konuda uyarmam lazım, açıklamam lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin senin üzerinde bir hakkı var, bir payı var. O payı da ancak ona onun adına vereceği nasihattır. O yüzden tevhidi bilmemiz lazım. La ilahe illallahın manasını bilmemiz lazım. Allah'ın isim ve sıfatlarını iyi bilip ona göre ona kulluk etmemiz lazım ki şayet ne zaman bir insan görürsek Allah'ın hakkını yerine getirmiyorsa ona en güzel bir şekilde uyarıda bulunmamız lazım. Birinci nesil insanlar ashab-ı kiram bunu böyle yapmışlardır. Ama bugün Allah için nasihat derken yani ben Allah için ona anlattım. Dünyevi bir menfaat beklemedim zannediyor. O kasıt değildir Allah için nasihatler. Allah için nasihat neymiş? Allah'ın hakkını gözeteceksin. Çiğnendiği zamanda ne yapacaksın? Onu korumaya çalışacaksın. O hakkı korumaya çalışacaksın. Neydi? Tevhid rububiyetinde yani Allah'ın fiillerinde Allah has olan davranışlarına birisi kalkıp eğer bunu başkasına veriyorsa orada o insanı uyarmak mecburiyetindesin. Eğer din sahibi sen din sahibi değilsen o zaman ne yapmış oluyorsun? Allah'ın hakkını korumamış oluyorsun. O yüzden ashab-ı kiram hemen sorular kimlerin hakkını korumamız lazım? Bu din eşittir nasihat kimlerdir? Ve aleyhissalatü vesselam lillah buyuruyor. Allah'ın hakkı korunacak. İkincisi nedir? İkincisi diyor ki velikitabihi. Kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim çok büyük bir kitaptır. Ama maalesef bugün bizler sadece Kur'an-ı Kerim'i dilimizle telaffuz ettiğimizden dolayı Kur'an'ın etkisi bizim içimize işlemiyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Biz sana mübarek bir kitap indirdik. Kitabun enzellâhu ileyke mubârakun. Bir kitap, mübarek bir kitap. Niçin ey Allah'ım? Niçin indirmiş bize? Liyeddebberu âyâtihi. Ayetlerini düşünsünler diye. Demiyor Kur'an'ı düşünsünler diye. Neyi düşüneceğiz? her ayetinde Müslüman durup düşünmesi lazım. Her ayetinde düşüneceksin. Demiyor surelerini düşünsünler diye. Falan sayfadan falan sayfayı düşünsünler demiyor. Her ayeti kerimesini düşünsünler diye. Aleyhissalatü vesselamın hayatına baktığımızda arkadaşlar onun hayatında zahiren bir şey değişmedi. Aleyhissalatü vesselamın hayatı ne zaman değişti biliyor musunuz? Ne zaman ki o Kur'an onun kalbine girdiği zaman hayatı değişti. Ashab-ı kiramın dediği gibi, Hazreti Osman radıyallahu anh'unun dediği gibi, şayet bu Kur'an'ı gerçek manada idrak ederekten okumuş olsaydınız, vallahi doymazdınız. Ve hiçbir şey sizi mutlu edemezdi. O yüzden Allah Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ onlar hiç Kur'an hakkında düşünmüyor. Okumuyorlar mı demiyor bak. Çünkü şeytan bizi aldatmış hep okuyalım. Oku yeter. 30 senedir okuyoruz ama bir kere demiyoruz ki ya bu ayetin mahiyeti nedir? Ha okumak kötü bir şey mi? Çok güzel bir şey. Ama amaç bu değil. Kur'an sadece okunsun diye indirilmemiş. Ve Allah Azze ve Celle hemen ardından em diyor. Em Arapçada geldiği zaman durup düşüneceksin. Onlar diyor Kur'an hakkında hiç düşünmüyorlar mı? Em yoksa nedir ey Allah'ım kalpleri kilitli mi diyor. Kim Kur'an-ı Kerim'i okumadan düşünmeden okuyorsa bu soruyu kendisine sorması lazım. Kalbim kilitli mi acaba? Çünkü şeytan bize bunu yutturmuş. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor çoğu insana şeytan kendi görüşünü yutturdu. Yani doğru olduğunu inandırdı sen iyisin sen iyi yoldasın devam böyle oku yeter o yüzden Allah azze ve celle bize silsileyi açıklıyor Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'i konuşuyor melek Cebrail aleyhisselam alıyor ayeti vahyi alıyor ve nereye indiriyor peygamberin kalbine indiriyor demiyor dilinin üstüne indirdik nereye iniyor ayet kalbe iniyor kimin kalbine Kur'an inerse İnan edin az evvel hocanın okuduğu Ayetlerde artık yerinde Duramaz Ama bunları düşünmeden Sadece bir ses Olarak dinlerse audio olarak dinlerse kulağın yanından Geçer ve kalbine dokunmadan Devam gider o yüzden Ashab-ı kiram eğer bu dinde Sebat etmişlerse Kur'an-ı Kerim'i çok iyi biliyorlardı O yüzden Kitabı için nasihat Yani bu kitabı Yaşantısından silenleri gördüğün zaman onları nasihat edecek, uyaracaksın. Tekrar kitaba dönsünler diye, kitabı tasdik etsinler diye, kitabın içindeki helal ve harama uysunlar diye insanlara nasihat edeceksin. Bu Müslümanın nasihatçının vazifesidir. Din eşittir nasihat. Bunu günlük program yapman lazım. Haftalık programında, aylık programında... Bunların payını vermen lazım. Kur'an'ın senin üstte bir hakkı varmış. Onun nasihatçılığını yapacaksın. Nerede gördüğün zaman o kitaba saygı gösterilmiyor, o kitaba gerekilen önemiyeti verilmiyorsa, uyulmuyorsa o insanları en güzel bir şekilde uyaracaksın ve Kur'an'la korkutacaksın. Budur manası. Devam aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Ve li rasulihi. Ve onun elçisi için de nasihat edeceksin. Ne demek? Yani her müslüman kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa Muhammedun Resulullah'ın dört şartını kabul etmiştir. Nedir o dört şart? Bir, peygamber aleyhissalatü vesselamın haber vermiş olduğu bütün haberleri tasdik ediyoruz. İsterse geçmişten olsun isterse gelecekten haberler olsun gaybi haberler olsun bütün bu haberleri ne yapıyoruz? tasdik ediyoruz, iman ettik diyoruz oraya geçmeden önce cinlere geçmek istiyorum burada parantiz cinler ilk kez aleyhissalatü vesselamın Taif'ten geri döndükten sonra vadide bulunurken peygamberimiz namaz kılıyor, biliyorsunuz Taif halkı onu kabul etmedi Çocukları ve köleler onu taşladı ve Peygamber Aleyhisselam yaralı bir şekilde, üzgün bir şekilde Taif'ten geri çekildi ve Mekke'ye doğru giderken akşam namazı bazı rivayetlerde yatsı namazını kılmak isterken ne yaptı? Durdu ve vadi bomboş gözüne baktığı zaman bir şey görmediğini bizlere ayet bildiriyor ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Vadinin boş olmadığını, vadi tıka basa doluydu. Hatta Liba'da yani üst üste cinler bindiklerini bildiriyor. Ve aleyhisselam Kur'an-ı Kerim okuyor. Namazda Kur'an-ı Kerim okuyor. Allah anlatıyor. Kulumuz kalkıp namaza dururken Allah'ına ibadet ederken cinler dinlediler. Cinler insanların hocasıdır. Yani cinler insanların hocasıdır. Yani sihiri ve gayiptan haber çalmayı insanlar cinler vasıtasıyla yapmaya çalışırlar. O yüzden de cinler insanların hocasıdır. Yani insanın ne kadar gücü olduğunu cin bilir. Ve bu Kur'an-ı Kerim'i duyurken, işitirken ne diyorlar? İnne semina kur'anen demiyorlar biz Kur'an işittik. Acaba ne demek? Yani hayret verici, dehşet verici sözler işittik. Bu sözler sıradan bir insanın sözü olamaz. Çünkü onlar hocası biziz. İnsanın hocası biz bu sözleri Bir insan telaffuz edemez Böyle Bir araya getiremez O yüzden demiyorlar biz Kur'an işittik Dehşete düşüren Hayretlere düşüren Bir Kur'an işittik Buyuruyorlar ama biz ne diyoruz Kur'an dinledik diyoruz o kadar Çünkü bizi etkilememiş kalbimizi etkilememiş Sırf Taha suresinde Allah Azze ve Celle'nin Konuşmasına bakaraktan o vadide okurken aleyhissalatü vesselam Taha suresini okuyor cinler de dinliyor ve hepsi müslüman oluyor ve elçi olarak kavimlerine gidiyorlar hangi ayeti okudu biliyor musun aleyhissalatü vesselam Hazreti Musa'nın annesini anlatıyor Hazreti Musa'nın annesini Allah azze ve celle emrediyor diyor ki elindeki bebeği fırlat diyor bebek fırlatılır mı Cinler bunu <gülüyor> duyacak şaşırıyor. Nasıl bir bebek attı? Normalde bir bebek elinden düşürsen eli kılır, bacağı kılır, belki de ölür. Ambulans çağırman lazım. Musa'nın annesi Firavun'un askerlerinden kaçmak isterken çocuğunu Firavun'un askerleri yakalayıp öldürmemesi için kaçıyor. Ama artık kaçacak yer olmayınca diyor Allah Azze ve Celle. Fırlat diyor demiyor koy diyor. Tabutun içine koy demiyor. Türkçe'de koy diye tercüme edilmiş. Halbuki orada kadıf var fırlatacaksın diyor. Cinler hayrete düşüyorlar. Nasıl? Hangi güç bir bebeği fırlatacak? Salim kalacak. Sonra ne yapacaksın? O tabutu da denize at diyor. at. Sonra nehir ne yapacak? Nehir de diyor o tabutu benim olan düşmanıma ve senin düşmanına ne yapacak? Sarayına gönderecek. Sahiline gelecek. Ve o düşmanım da onu alıp büyütecek. Ve sonra onu saltanatından edecek. Düşünebiliyor musunuz? Bunu düşünen, duyan cin ne oluyor? Teslim oluyor. Ne diyor? Hemen teslim olduk diyor. Hemen anlıyor ki bak bir cin bunu anlıyor. Diyor ki ben Allah'a iman ettim ve Allah'a artık hiçbir şey ortak koşulmaz. Kimse Allah Azze ve Celle'nin yanında onun yanında onunla beraber başkasına yönülmeyeceğini, hak sahibi olmadığını hemen cinler anlıyorlar. Yani gelince tevhidini anlatayım, şirki anlatayım diye gerekmiyor. Kur'an'ı eğer akıllıcana dinlersen, akıllıcana okursan ve ben burada bütün sofi olan ve tasavvufa düşmüş olan, şirke düşmüş olan insanlara sesleniyorum. Bırakın onun görüşünü, benim görüşümü, senin görüşünü. Sırf Kur'an'a göre okuduğun zaman şirkin haram olduğunu ve Allah'ın dışında herkese yönelmenin haram olduğunu, Allah'ın dışında... Kimsenin ne sana zarar ve fayda vereceğini zaten çözeceksin, bulacaksın. Ama bu konumuz değil. Demek ki arkadaşlar, kitabın önemiyeti bu kadar olurken, eğer biz kıymetli kitabımızı bilmediğimiz zaman, o zaman nedir? Bunu da tabii anlatamayız ve onu da koruyamayız. O yüzden bir İngiliz Kabe'ye giderken, orada bir grup hocalar oturuyormuş üniversiteden, onlara demiş ki, Esselamu Aleykum Eyühev Valimûn. Demiş ey Allah'ın rahmeti berek güzeliniz olsun zalimler. Deyince demiş, ne oluyor ya niye böyle diyorsun? E demiş ya sizde bir hazine var. Kur'an-ı Kerim hazineniz var. Bundan haberiniz yok. Ve insanlar bu kitaptan mahrum bir şekilde bırakılmış. Ve siz bunlara bu insanlara bu kitabı yayılması için çalışma yapmıyorsunuz. O yüzden aleyhissalatü vesselam din nasihattır. Neymiş kitabı için? Günde, ayda, yılda ne kadar kitabı için nasihat ettim. Herkes bunu kendisine sorsun. Din sahibiysen. diyor ki din. Din komple hepsi dinin hepsi bak namaz da içine giriyor, oruç da giriyor, zekat da giriyor, haç da giriyor, emri bil maruf da giriyor, anne baba ili giriyor. Hepsi dindir, eşittir nasihat diyor. Eğer kitabın hakkını veriyorsan dinini tam yaptığına bir işarettir bu. Üçüncüsü neydi? Ve onun elçisi için. Neymiş dört şart? Muhammedun Resulullah'ın şartı bir, söylemiş olduğu her sözü, gaybtan bildirmiş olduğu haberleri tasdik ediyoruz. İki, onun emirlerine uyuyoruz. Fettebi'uhu leallekum tehtedun. Ona uyun ki kurtuluşa eresiniz. Üç, yasaklarından da uzak duruyoruz. وَمَا آتَاكُمُ size elçine getirmişse onu alınız ve size de neyi yasaklamışsa ondan uzak durunuz. 4 Allah'a kulluğu onun yapmış olduğu şekilde yapacağız. Kullu aleyhissalatu vesselam Allah nasıl yapmışsa onun gibi yapacağız. Namazı nasıl kılmışsa, orucu nasıl tutmuşsa, hacı nasıl yapmışsa emri bil marufu nasıl yapmışsa onun gibi yapacağız İtikadımız onun gibi olacak ahlakımız onun gibi olacak muamelatımız onun gibi olacak sulukumuz davranışlarımız karakterimiz onun gibi olacak bunun için çaba göstereceğiz ve ne zaman bir müslümanı gördüğün zaman o bu konuda gevşeklik gösteriyorsa onu da ne yapacağız bu konuda uyanacağız ne yapacakmışız uyaracağız din nasihattır uyaracağız peygamber hakkını payını vereceksin sadece kendin yaşayarak değil ya o insanlar da o hakkı çinediği zaman gasp ettikleri zaman onları da uyarmak dindir dört ve emmetil muslimin müslümanların imamları için nasihat imam iki türlüdür şeriatta İmam denildiği zaman iki türlüdür. Bir, yönetici. iki alimlerdir. İslam imam dediği zaman, Kur'an sünnette, bundan hem yönetici anlaşılır, hem de alim anlaşılır. Yani her yöneticinin, bizim üzerimizde hakkı var, payı varmış. Ve aynı zamanda her alimin de, üzerimizde bir payı hakkı varmış. Bir yöneticinin, Bizim üzerimize ne hakkı var? Bir, onun aleyhinde konuşulmaz. Eğer bir Müslüman bir yöneticinin aleyhinde konuşuyorsa ne yaparsın onu nasihat edersin. Çünkü ne diyor? ''Veli e'immetil muslimin'' diyor. Bakın bu hadisi bugün tekfirciler anlasaydı iş çözülecek. İki, onlar için ayaklanma, organize edilmek. Anarşi dediğimiz işte onlara karşı ayaklanmak ne yapılmaz? Organize edilmez. Onlara karşı itaatsizliğe davet edilmez. Sadece marufta itaat edilir. Yani haram olmadığı müddetçe bir yönetici sana iş verdiği zaman ona itaat edilir. Ancak günaha mahseye çağırdığı zaman ona itaat edilmez. Çünkü Aleyhisselam buyurur ki la taat al mahluk fi maasiyet al Kişi mahlukata insana kulluk etmez yani itaat etmez. Şayet onu günaha çağırdığı zaman o yüzden bir Müslüman olarak yapmamız gereken görev budur. Kime karşı yöneticiye karşı ve camilerde hutbelerde onlar için aleyhlerinde dua edilmez. Ehli sünnete göre nedir? Onlara hayırlı dua edilir. İmam Ahmed söylediği gibi Allah'ın şayet dua duamın kabul olacağını bilseydim kesin bir duamın kabul olacağını bilseydim onu bir yönetici için yapardım. Allah o yöneticiyi ıslah etmesi için duamı yapardım. Çünkü bir yöneticinin düzelmesi o toplumun düzelmesine sebeptir. Ne kadar yönetici bozuksa o toplum da o kadar bozulur. Ve ne kadar yönetici iyi olursa, din sahibi olursa, dinini yaşarsa o kadar da o toplumun dine yakın olması Dine bağlı olması da nedir? Büyük bir ihtimaldir. İkinci şeşit ise alimlerdir. Alimlerin de bizim hayatımızda bir payı varmış. Ve onlara nasihat etmek, onların hakkını korumak için insanlara nasihat edeceğiz. Bu çok önemlidir. Ama maalesef bugün alimlere olan saygı kaybolmuş. Müslümanlar arasında İslam düşmanları bunu iyi başardı bugün bir alimin bir sanatçı kadar şeyi yoktur kıymeti yoktur. Hatta öyle yapmışlar ki zaten dünyada alim yoktur diye bize bize böyle yaymışlar biz de bunu yutmuşuz İşte zaten dünyada alim yok ki diyerekten kendi elimizle kendi gemimizi tahrip ediyoruz. Alim var bugün Tunus'da da alim var efendim Suriye'de de var efendim Fas'ta da var Arabistan'da da var Pakistan'da da var Afganistan'da da var ve dünyanın her İslam ülkesinde alim mutlaka vardır. Ha kimisi müjdehid derecesine ulaşmıştır, kimisi ulaşmamıştır. Neticede Allah'ın kitabını bilen, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini doğru anlayan ve bunlardan hüküm çıkartabilecek, günümüzün şartlarına göre cevap verebilen birisi varsa, bu insan alimdir. Ve bu insan korunması lazım. Saygı görmesi lazım. İmam tahavi itikadını anlatırken, 105 maddeyi sayarken o maddelerden bir tanesi de nedir? Alime saygı ve hürmet göstermek. Ama maalesef bu bugün yapılmamaktadır. Halbuki bu ehli sünnetin itikadıdır. Şeyh Abdurrahman Es-Saadi usul kitabında der ki biz Allah'a kulluk yaparken alimlerimize hürmet saygı yaparaktan kulluk ederiz der. Eğer bir insan Allah Azze ve Celle kulluk ederken alimlerine saygısı yoksa hürmet etmiyorsa o insanın itikadı doğru değildir düzgün değildir o yüzden onların payı nedir bir alim hakkında kötü konuşulduğunda onu susturması lazım onun hakkında dedikodu yapıldığında ne yapması lazım o kişi uyarması lazım niçin? çünkü Allah'ın Resulü ile bizim aramızdaki bağlantı alimlerdir biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görmedik. Onun yaşadığı asırda yaşamadık. Vahye şahit olmadık. Ama bizi o tarihe, o zamana götüren insanlar alimlerdir. Ve Aleyhisselatü Vesselam hadisi şerifinde buyurduğu gibi El ulemâ uvarasetul enbiya Alimler peygamberlerin variscileridir. Peygamberler ne dirhem ne dinar yani ne altın ne de gümüş bırakırlar. Bıraktıkları sadece ilimdir. Ve kim o ilmi almışsa mutlaka dünyanın en büyük kurtuluşunu almıştır. Kim o ilimden nasip almışsa dünyanın en büyük piyangosunu çekmiştir. Daha büyük bir kazanç olamaz. O yüzden bizim itikadımıza göre alimlerimizin bizim üzerimizde bir payı vardır. Nedir o pay? Onları seveceğiz. Saygımız olacak Hürmet edeceğiz Yardımcı olacağız Ve onların aleyhinde dedikodu yapmayacağız Onları birbirine katmayacağız Her alim mutlaka hata edecektir Her alim mutlaka hata edecektir Ve alimler bunun ölçüsünü koyuyorlar Bir iyi alimle kötü alimi ayırt edebilir insan Bir insan iyi alimle kötü alimi ayırt edebilir Nasıl edebilir? Diyorlar ki vermiş olduğu fetvasına bak. Eğer vermiş olduğu fetvanın yarısından çoğu doğruysa o zaman bu bir iyi alimdir. Ama vermiş olduğu fetvanın yarısından fazlası yanlışsa o zaman bu nedir? Kötü alimdir, iyi alim değildir. O yüzden insan ne kadar ilmi artarsa takvası da artacaktır. Ne kadar ilmi varsa onun da Allah'a daha yakın olduğunu bizlere Kur'an ve sünnet bildirmektedir. Ne diyor Allah Azze ve Celle İsra Suresi'nde? Ve yziduhum khuşu. Ne kadar ilim öğrendikçe onların huşusu, Allah'a bağlılıkları ne oluyor? Artıyor alimlerin. Ve bugün münafıklar içimizdekiler ne yapmaya çalışıyorlar? Alimlerimizle olan bağlantıyı kesip alimsiz bir hayat sürdürmek istiyorlar. Siz düşünebiliyor musunuz? Bir dünya orada hiçbir doktor olmasın, hiçbir elektrikçi olmasın, hiçbir fırıncı olmasın, hiçbir efendim madenci olmasın. Dünya yürümez. Bu din yürümesi için de alimlere ihtiyacımız var. Nasıl olur da bir kitapçı okuyaraktan insan veyahut da geçenlerde işte bize bazıları Müslüman oluyor, Alman Müslüman oluyor, bir bakıyorsun iki hafta sonra seni tekfir ediyor meğerse diyor falan kafirmiş subhanallah nasıl oldu bu sene daha bilmiyoruz nasıl bunu kim bunu öğretiyor bizler hacdayken bu sene bu hacda yani bundan bir ay önce olmadı işte üç hafta önce minadayız bizim çadırımızın yanına eski kaplancılar mı diyelim hilafet devletçileri mi diyelim artık neyse yirmi kişilik bir grup geldi bizim çadırımızın yanına yerleri yok ben de acıdım, yanlarında kadınları var, erkekler var, yirmi kişilik ya buradan bir yerimi açalım çadırdan onlar da orada kalsınlar diye bir ihramdayız hepimiz. Bir iyilik yapmak istedik, İçlerinden bir kadın, kırk yaşlarında bir kadın çarşaflı, biz müşriklerle beraber kalmayız dedi. <gülüyor> biz iyilik yapmak istiyoruz, duyunca tabii ben döndüm ona bana bak dedim çarşaflı olduğuna bakmam benim de ihramda olduğuna bakmam yüzüne vururum bak tokat atlarım. Sana bunu öğreten kimse gelsin bakalım buraya. Dedim bunu kocası kim? Bütün böyle ortalmış ne? Ya hoca vallahi sana demedi kusura bakma falan filan. Ya ne demek ya? Ya sana bunu kim öğretti? Bizim müşrik olduğumuzu sana öğreten gelsin ya. Sen zavallısın. Seni bunu sana bunu işleyen odur suçlu olan. Onunla konuşma hocalara geldi yok asla biz öyle demiyoruz vallahi biz kardeşiz falan diyerekten neyse elmihim gönlümüzü almaya çalıştılar biz de affettik ama demek istediğim yani daha abdesti almasını bilmeyen bugün insanlara hük verip kafir ediyorsa müşriksiniz diyorsa bunu birilere birilerine öğretiyor ve bundan uyanık olmamız lazım ve herkes haddini bilmesi lazım. Herkes haddini bilecek. Dinimizi çok seviyorum diye din adına zulüm edemem. Çok dinimi seviyorum. İşte dünyada Müslümanlar ölüyor, savaşlar oluyor, ihanetler oluyor diye kalkıp bütün Müslümanları, bütün alimlerini de hain ve satılmış olarak gösteremem. Bu zulümdür. Bu haksızlıktır kardeşim. O yüzden değerli kardeşim, alimlerin bizim hayatımızda neyi varmış? Payları varmış. Eğer o payı korumuyorsan dinin tam olmadığından haberin olması lazım. Ve bu genel hadislerdir. Beşinci paya geçiyoruz. Ve li'ammetihimdir aleyhissalatü vesselam. Yani bütün Müslümanların senin üzerinde bir payı varmış. Nedir o pay? Bir, onları eğiteceksin. Cahillerin ne yapacaksın? Eğiteceksin. Eğiteceksin. İrşad edeceksin Açıklamalarda bulunacaksın Doğru dini Onlara göstereceksin Onlara karşı sabırlı olacaksın Ve onlarla iç işe yaşayacaksın Ve Hata ettiklerinde onları affedeceksin Ve Daha önemlisi Günahlarını örteceksin Neymiş görev Müslümanın senin üzerindeki hakkı Günahını da ifşa etmeyeceksin Yaptığı zaman bir günah o günahını da örteceksin. Kimmiş bunlar? Müslümanların senin üzerindeki payı. Eğer bu payı korumak için ne yapıyorsun? Birisi bugün gelse, sana bir Müslümanı kötülese kulak mı veriyorsun? Yoksa o Müslümanın tedavisi için, düzelmesi için çalışma mı yapıyoruz? Budur değerli kardeşlerim bilmemiz gereken bu hadisi şeriften çıkartılan dersler İbn-i Recebel olsun ve diğer alimler Bukhari gibi hadisinde şerh yapan İmam Nebevi, şey İmam İbn-i Hacer Askalani ve İmam Nebevi bu konuda bu hadis hakkında çok konuşmuşlar. Kısacası son cümleme geliyorum. Çünkü yarım saat dedik, gene burası uzattık. Nasiyatı herkes vermez. Bunu iyi bilin. Nasiyatı ancak bir Müslüman, bir mümin ve sana sevgisi olan nasihat eder. Bir kafir, bir hasetçi asla nasihat vermez. Delil Kur'an-ı Kerim'de. İblis, Adem'e geldiği zaman ne diyor? Biliyor musun diyor Araf suresinde 116 olması gerekiyor. Diyor ki biliyor musun yoksa 62 dolar olabilir tam emin değilim Allah alim Araf suresinde biliyor musun diyor biliyor musun neden Allah ikinize şu ağaca yaklaşmayı yasakladığını biliyor musunuz deyince soruyorlar için çünkü sizler eğer bu ağaçtan yerseniz ebedi hayata kavuşacaksınız veyahut da iki melek olacaksınız Allah da bunu istemiyor Diyerekten bir de üstüne yemin ediyor Şeytan Adem'de havada Ya bu adam ne iyi nasihatçı diyerekten Ağaca yaklaştılar ve neyden oldular Cennetten oldular Size soruyorum İblis onlara nasihat yaptı mı Yoksa zarar mı verdi Zarar verdi İkinci bir örnek gene Kur'an-ı Kerim'den Yusuf Aleyhisselam'ın evlatları Şey Yakup Aleyhisselam'ın Oğulları evlatları babalarına geliyorlar Ne diyorlar Ey babacığım diyorlar. Bırak da şu kardeşimiz Yusuf da bizimle gelsin eğlensin. Ona biz nasihat vermek istiyoruz. Ona biz iyi nasihatçı olmak istiyoruz deyince. Peki kardeşi Yusuf'a kardeşi Yusuf'a nasihatte bulundular mı? Yoksa onu karanlık bir kuyunun içinde ölüme mahkum ettiler? O yüzden haset ehli asla nasihat vermez. Senin yok olmanı ister. Kafir. Asla sana nasihat vermez. Verse bile para alır. He, danışmanlık diyoruz ya. Hangi konuda sana danışmanlık yapacaksa bedelini ister. O yüzden nasihat çok kıymetlidir. Çok pahalı bir şeydir. Ve sadece mümin, müslüman olanın vasfıdır. Çünkü aleyhissalatü vesselam ve ondan önceki bütün peygamberler nasihatçılardı. Baktığımız zaman Nuh Aleyhisselam, Kur'an'da Hud Suresine geçiyor, Ben size nasihat ediyorum. Semud kavminin peygamberi Salih Aleyhisselam o kadar nasihat etti. Onlar ondan mucize istediler. Allah da o mucizeyi verdi. Kaya parçasından deve mucizesi olarak çıkarttı. Ve hepsi o devenin sütünden içtiği halde sonra onu kestiler, inkar ettiler. Bunun üzerine Allah'ın azabı indi. Azap indikten sonra tefsir kitaplarında yazar ki Salih Aleyhisselam onların kabirlerine yani öldükleri yerde gecelin o sayhanın o gözü, damarları, kalbi patlatan azap geldiği zaman ses geldiği zaman öldükten sonra ertesi gün onların helak olduğu yere gitti. Ve onlara ne dedi? Ey kavmi ben size Allah'ın kitabını açıklamıştım. Nasihatte bulundum. Ama sizler nasihat edenleri sevmediniz. Sizler nasihatçıyı sevmediniz o yüzden eğer bir müslüman nasihatı kabul etmiyorsa onda nifak alameti vardır ve onda küfür alameti vardır Niye? çünkü kafirler nasihatı kabul etmez ve aleyhissalatü vesselama baktığımız zaman ömrü nasihat vermekle geçmiş 23 sene insanlara nasihat vermiş ne nasihatı Allah hakkında onun kitabı hakkında elçisi hakkında Yöneticileri ve imamları hakkında ve bir de Müslümanlar hakkında. Budur din. Budur. Hepsi din bu işte arkadaşlar. O yüzden kim bu pahalı nasihatı alırsa hem bu dünyasını kurtarır hem de ahiretini kurtarır. Çünkü çok kıymetlidir. Gene bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle Taha Suresinde anlatıyor. Ne zaman ki Musa Aleyhisselam Firavun'un askerlerinden birisini öldürünce ve askerler gelip onu tutuklamak için isterken şehrin diğer tarafından Allah Azze ve Celle diyor, birisi geldi koştu. Ne dedi? Kaç Musa buradan. Git buradan şimdi askerler gelip seni tutuklayacaklar. Eğer orada Musa Aleyhisselam deseydi ya sen kimsin ya defol git deseydi ona ne olacaktı? Belki esir düşecekti, zindanlara gidecekti, dayak yiyecekti, belki de canından olacaktı ama bir nasihat onun hayatını kurtardı medyene kaçtı evlendi sonra peygamber olarak geri geldi o yüzden alimler diyor ki nasihat kimden gelirse gelsin asla küçümsemeyeceksin eğer bir insan nasihatı küçümsüyorsa tehlikeli bir insandır büyükten de nasihat gelebilir küçükten de gelebilir zalimden de gelebilir alimden de gelebilir önemli olan o kişi o nasihatı vererken kafir olarak mı veriyor bunu kafir vasfıyla mı veriyor hassetçi olarak mı veriyor yoksa gerçekten samimiyetle mi söylüyor yani bir menfaatsız mı söylüyor eğer menfaatsızsa mutlaka o nasiyatı al mutlaka o nasihatta bir fayda vardır senin için ve bu da sadece müslümanın müminin vasfıdır son olarak kapatıyorum ee, İbnül Kasim El usmani kitabında Ahkamül Kur'an kitabında bir kıssa anlatır o kıssayla kapatmak istiyorum der ki falan talebe bir şehire gidip bir alimin yanında ilim okumak için yolculuk eder ve karar verir o alimin yanında yıllarca kalıp medrese eğitimi almak için ne yapar hazırlığını yapar ve o camiye ulaşır camiye ulaşınca akşamüstü olmuş böyle sohbette oturulurken ne oluyor hoca efendi şeyh efendi sohbet veriyor ve sohbeti esnasında cami tıkabasa dolu herkes pür dikkat hocayı dinliyor ve o kişi oturuyor o da şeyhini dinlemek istiyor. Sohbeti esnasında diyor ki alim hoca peygamber aleyhissalatü vesselam hayatında bir talak yapmıştır. iki ila yapmıştır. Üç zihar yapmıştır. Talak biliyorsunuz eşini boşamak Aleyhissalatü Vesselam bazı anlaşamadığı hanımlarıyla boşanmıştır. Mesela Hazreti Ömer'in kızı Hafza Radiyallahu Anhalan Aleyhissalatü Vesselam boşanmıştır. Ancak Cibril Aleyhisselam Buhare'de geçtiği gibi Cibril Aleyhisselam Allah'ın emriyle gelip dedi ki onu geri alacaksın. Allah emrediyor Hafza'yı eş olarak geri alacaksın. Ve sebebini de söylüyor. Niçin? Diyor ki çünkü Hafza çok Allah'a ibadet eden. Yani namaz kılan, gece ibadetleriyle meşgul olan ve devamlı oruç tutan ibadet ehli olduğundan dolayı onu geri hanım olarak alacaksın ve bir de cennette o senin eşin olacak. Yani eşlerinden bir eşte o olacak diyerekten Aleyhisselatü Vesselam onu tekrar eş olarak alıyor. İkincisi nedir ilah? İlah bir insan hanımıyla geçinemediği zaman onu ne yapar korkutmak için yemin eder. Der ki vallahi seninle bir ay boyunca cinsel ilişkide, cinsel ilişkide cimada bulunmayacağım diye yemin eder. Ve bu da sahihtir. Ancak dört aydan fazla yaparsa haramdır. Yani yemin ederse hanımına vallahi seninle ilişkide, münasebette bulunmayacağım. Beş ay dediği zaman bu haramdır. Kadın kadıya gidebilir, şikayette bulunabilir. Bak kocam beş ay için yemin ettiği benimle ilişkide bulunmayacağını diye bunun üzerine kadı kocayı çağırır der ki yeminini boz yani kefaresini öde yeminin kefaresi nedir ya bir köle verecek ya on kişilik elbise alacak ya da on kişiye yemek yedirecek eğer bu yoksa bunları gücü yetmiyorsa o zaman üç gün oruç tutacak hüküm budur koca da der ki tamam yeminimi bozuyorum kefareti veriyorum deyip hanımıyla mecburdur, ilişkiye girmesi lazım. Ama yok, böyle kalacak diyorsa, hakim kadı fes eder. Yani der ki o zaman siz karı koca değilsiniz, boşandınız. Eğer yemininde adam desin, yok ben yeminimden dönmüyorum, ben beş ay onunla ilişkiye girmeyeceğim diyorsa, kadın da bundan davacı oluyorsa, o zaman ne yapıyor hakim? Şeriata göre, o fes ediyor. Boş oluyorlar. Ve aleyhissalatü vesselam yapmış, ila yapmış. Yemin etmiş ve hanımlarıyla ilişkiye girmemiş birkaç ay, hatta Müslim'de geçiyor. Üç ay hücrede Mescid-i Nebevi'nin bir hücresinde tek başına yattığını orada geçiyor. Ve dördüncü ay olmadan tekrar geri döndüğünü. Bir de zihar var. Zihar nedir? Zihar, yani insan hanımından boşanmak istemiyor beraber de olmak istemiyor. ilişkiye de girmek istemiyor. Niye? Eğer bırakırsa ev işlerini kim yapacak? Kadın ne güzel hizmetçi. Çayımı yapıyor, çorbamı yapıyor, elbisemi yıkıyor. Maaş da vermiyorum. Ama ya güzel de değil, ilişkiye de girmek istemiyor. Ne diyor hanımına? Diyor sen aynı anneme benziyorsun. Zihar yapıyor. Vel'i adu billah. Diyor işte senin sırtın aynı, benim ablamın sırtına benziyor. Elin aynı anneme benziyor diyerekten. Kadını Köle gibi kullanıyor sadece. Yani dünyevi işlerinde çalıştırıyor. Çünkü boşasa hanımsız kalacak. Çocuk ufak çocuklara kim bakacak? Elbiselerini kim yıkayacak? Yemeği kim biçerek vesaire. O yüzden ne yapıyorlar? Cahiliyede adam zihar yapıyor. Bunu da tabi şeyh diyor ve peygamberimiz bir de zihar yapmıştır diyor. Tabi bu dinleyen talebenin tuhafına gidiyor diyor ki ben bu şeyhe bu nasihatı yapmam lazım bu kadar yüzlerce insan bunu dinledi ve şimdi böyle bu kalırsa insanlar yanlış şeyler anlayacaklar ne yapıyor bekliyor ta ki camiatın dersi bitsin kalkıp demir Allah'tan koru ne biçim hatipsin sen utan falan diye yaşına başına ilminden utan ne cahilsin diye tepki yapmıyor bekliyor ta ki sohbet bitiyor bittikten sonra hoca efendi demesin mi hadi beyler şimdi benim eve gidelim bir de evde devam yapalım sohbete devam orada da biraz yemek de yeriz bunun yerine bir grup insanla şeyh evine gidiyor kendi evine gidiyor ve o kişi de talebe de beraber gidiyor evde saatlerce oturduktan sonra misafirler yemeklerini yiyorlar sıkıntısı olan sorularını soruyor ve peyderpey ayrılınca şeyh fark ediyor ki yeni bir yüz var yeni bir talebe var diyor ki sen kimsin işte diyor ben senin yeni öğrencinim sen de okumak için geldim ama seninle çok özel görüşmem lazım. Bir e, bana vakit ayırabilir misin? Bunun üzerine şeyh diyor ki o zaman bekle misafirlerim gitsin. Bekle misafirlerim gitsin. Ondan sonra görüşebiliriz. Ve adam bekliyor sabrediyor. Sabra bakın. Ve herkes gittikten sonra hoca efendi diyor ki buyur oğlum nedir sorun? Diyor ki hocam siz sohbetinizde dediniz ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam talak yapmıştır ve bu doğrudur. Yapmıştır. Dediniz Aleyhissalatu vesselam ila yapmıştır. Yani yemin etmiştir ki belirli zaman eşiyle cinsi münasebette bulunmayacağını ve bu da doğrudur. Ancak zihar yaptığını da söylediniz. Bu ise yanlıştır. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de Mücadele suresinde bunun kavluzzur ve munkar diyor. Bu bir peygamberin vasfına yakışmayan bir vasıftır yalancılıktır, talevereciliktir bu, aldatmadır ve bir peygambere bu yakışmaz bunu asla dememiştir deyince hoca diyor subhanallah ben bunu bilmiyordum Allah razı olsun bana bunu söylediğinden dolayı ertesi gün gene talebe camiye geliyor şeyh de yine yerini aldıktan sonra diyor ki ey cemaatül müminin, müslimin sizlere bugün şeyhimi tanıtmak istiyorum, şimdi talebeler de hepsi hocasını seviyor ya Hocanın hocası daha çok sevinir. Çünkü bunu öğreten onun hocasıysa hocası da daha bilgili olur diyerekler herkes merak ediyor. Acaba kimdir bunun hocası diye. Diyor şurada oturan genci görüyor musunuz? O benim hocamdır. Çünkü o dün sabırla bekledi ve bana geldi Allah için nasihat etti. Ve ben burada dün bir hata yapmıştım. Ve ben bu hatadan tövbe ediyorum. Bitmiştiriz. Hata etmişim peygamber zihar yapmamıştır. Ve bundan Allah'a tövbe ediyorum. Estağfirullah ve bilek diyerekten konu kapanıyor. Böyle mektuplar yazmak, reddiyeler yazmak, kasetler yapıp, dividiler, YouTube'lara reddiyeler yapılmaz. Bunu yapanlar dini anlamamışlar. Din için nasihat Allah için yapmıyorlar. O yüzden nasihat çok kıymetlidir. Çok değerlidir. Ve o nasihat geldiğinde de bunu inkar etmememiz lazım. Küçümsemememiz lazım. Ve gerçekten sormamız lazım. Şu soruyu. Acaba doğru olabilir mi? İhtimal var mı? Varsa da kabul etmemiz lazım. Ve o kişiye de teşekkür etmemiz lazım. Ve ona hayırlı dua etmemiz lazım. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki bir insan sana nasihat verirse ona ne diyeceksin? Cezakallahu hayran diyeceksin. Demeyeceksin sen kimsin lan? Sen mi bana öğreteceksin? Sen daha Kur'an okumasını bilmezken ben üniversite okudum. Bunlar İslami davranış değildir. Cezakallahu hayran dediğin zaman o kişinin hem kalbini kazanıyorsun hem de dua etmiş oluyorsun hem de kibirli olmadığını Allah için dini yaşamak istediğini de ne yapıyorsun? ispatlamış oluyorsun. Ve sallallahu ala nebine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in subhanekallahümme ve bihamdike eşhede en la illa ente estağfiruke ve etubu ila ikibarekallah fikir.